2018'in ilk programındayız ve bugün Buda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Arıları Yaşatalım Projesi'ni konuşmak üzere sevgili Yasemin Kireç'le birlikteyiz. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Ee, 2016 yılının Ocak ayında başladı Arıları Yaşatalım Projesi. Evet. Ee, proje yaklaşık iki, iki buçuk yıl kadar devam etti. İki sene aslında. Evet. Tam iki sene bir proje. Ee, şimdi projenin işte en son 9 Aralık'ta bir eğitim kısmı, beş günlük ve bir... Konferans uluslararası arıcılık konferansı oldu. Evet. Ama tabii o kısma gelmeden önce birçok şey yaptınız projede. Biraz bu çıkış noktasını ve aldığınız yolu anlat ne olur bize. Çünkü en önemli ve uzun kısmı orası. Şimdi projenin çıkış noktası aslında sürekli olarak tekrar ettiğimiz arıların dünya üzerindeki önemi ve bal dışındaki görevleri. Ee, hep arı deyince herkesin aklına bal geliyor ee, ama yani biz arı odaklı arıcılıkla e, belki de hani bal ve arıların e, kendi yaşamını sürdürebilmesi arasında bir denge bulunmasını umut ediyoruz diyeyim. <gülüyor> E, de dört ortağımız var. E, aslında daha önceki programlarda bahsetmiştik. E, Hollanda, İngiltere ve Makedonya. E, daha doğrusu üç ortağımız var. Bizle beraber dört oluyor. Dört ülke. E, dört ülke, evet. E, ve projenin başından itibaren e, bu ülkelerin her birine geziler düzenlendi. E, bu ülkelerdeki hem güncel arıcılık yöntemleri e, hem geleneksel arıcılık yöntemleri birebir gidilerek görüldü. Yani tabii ki bütün yöntemlerin hepsini görebildiğimizi iddia etmek doğru olmaz ama yazılı raporlar hazırlandı. Dolayısıyla göremediğimiz şeyler hakkında da bilgi edinme şansımız oldu. Bütün ülkelerin bulundukları farklı noktaları gözlemleyebildik. Örnek vermek gerekirse mesela İngiltere'de ee, genellikle hobi arıcılığı gibi görünüyor arıcılık. Ee, 4-5 kovan, 1 kovan, e, az sayıda kovanla e, genelde bal almadan yapıyorlar. Ee, mesela eğitime 50 kovanı olan bir arıcı katıldı ve gerçekten onunla tanışınca çok şaşırdım. Hatta ilk önce 50 dediğini anlamadım. 15 diyor diye düşündüm. <gülüyor> hani 15 ve 50 arasındaki şeyde. Ee, ...sonra 50 tane kovanı olduğunu duyunca baya şaşırdım. Ee, üstelik e, arı kolonileri üzerinde bir takım ciddi çalışmalar da yapıyor... ...arı ırkını iyileştirmek üzere. Ee, bunun gibi e, her ülkede aslında nasıl bir şey yapılıyor e, üzerine odaklandık diyeyim. Ee, Hollanda ve Makedonya'da da çok farklı resimler olduğu ortaya çıktı... Ee, mesela Makedonya'da e, organik sertifikalı ticari üretim çok yaygın. Hmm. Ee, özellikle bizim ortağımız olan bölgede e, gerçekten e, meyve bahçelerini de desteklemek üzere yüksek rakamda kovanlarla arıcılık yapmayı tercih ediyorlar. İşte katılan yine eğitime katılanlardan birini mesela elma bahçesi varmış. Ee, ...aslında ilk başta sırf elmalarda tozlaşma yoğun olsun diye arıcılığa başlamış... ...ama sonra arıcılığın da ne kadar verimli ve ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmiş. O yüzden e, kovan sayısını arttırmış. Gittikçe de arttırarak devam etmek istiyor. Ee, şimdi mesela Makedonya'da böyle hedefler var. Birle başladım, 50'ye çıkarmak istiyorum, 100'e çıkarmak istiyorum diyor. İngiltere'de böyle bir hedef yok. Peki İngiltere'de hobi arıcılığı var. İngiltere kendi tükettiği balı dışarıdan alıyor o zaman. Avrupa'dan ağırlıklı olarak. Avrupa'dan evet. hmm. ya zaten iklim şartları da çok şey değiştiriyor. Tabii. Mesela Hollanda'da da aynı problem var. E, zaten az sayıda arıcı var. E, mevcut arıcılarda da genelde az sayıda kovanlarla e, daha e, tozlaşma etkisi yaratması için şehir etraflarında bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Bir de arıları çok seviyorlar. Yani bir de gerçekten sevgiyle alakalı bir şey. E, ama tüketilen balın birçoğu bakıldığında etiketler... Diğer Avrupa ülkelerinden geliyor, Güney Avrupa'dan daha ziyade. Hmm. E, hakikaten bence en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki de iklim şartları. Evet. Yani Türkiye bu konuda iklim şartları e, e, açısından baktığın zaman bu diğer üç ülkeye göre iklimi en muhteşem olan ülke. Tabii Türkiye çok şanslı. <gülüyor> Hatta bence dünya üzerinde <gülüyor> Türkiye hani arıcılık e, için iklimi çok muhteşem bir ülke. E, peki hani biz hep şey diyoruz ya. Türkiye'de arıcılığı hep yanlış yapıyorlar işte arıları yok ediyorlar mahvediyorlar işte sadece bal odaklı arı tablo gerçekten bu kadar sıkıntılı mı yani bu kadar vahim mi? E, aslında dışarıdan ilk göz böyle bir anda bakıldığı zaman öyleymiş gibi görünüyor e, fakat e, şimdi ben tabii bu projede çalıştığım için çok şanslıyım e, çok fazla arıcıyla tanışma bir şekilde konuşma temas etme şansım oldu. ...zaten aslında konferanstan da bahsederken... ...söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri bu. Çok çeşitli sebeplerle arıcılık yapanlar bir araya geldi. Ve şunu gördüm. Daha önce de yani bunu daha doğrusu iki senedir vurgulayarak hep söylüyorum. Arısını sevmeyen arıcı yok. Hmm. Fakat arı sevmenin farklı boyutları ve çıktıları oluyor. Bu konferans sayesinde ben... ...arılar için çok çeşitli şeyler deneyen... ...hiçbir zaman bıkmayan... ...pes etmeden... E, ...bilinen bütün yeni modern yöntemleri denedim... E, ...ama olmadı... ...şimdi gelenekseli denemek istiyorum diyen... ...ya da geleneksel yapıyordum... ...yine de olmuyordu... ...başka bir şey denemek istiyorum diyen... ...yani sürekli arısı için çabalamak isteyen arıcılarla tanıştım... E, ...biraz da... ...Türkiye'de arıcılığın tarihini öğrenme şansımız oldu... ...yani bu proje sayesinde... E, ...mesela... Arı serenleri diye bir şey kaç kişi duymuştur? E, halbuki Türkiye'de o kadar yaygın bir şey ki bu arı serenleri aslında arı evi demek. Hmm. E, ve Likya döneminden beri Likya yolu üzerinde de birçok kalıntısı bulunan hatta birkaç tane sağlam serende bulunuyor. Arı serenleri var. Arı serenleri gerçekten çatısı da olan o çatının altında 20-25-30 tane kovan barındıran e, kulübe gibi yapılar. Arı evi. Kovanların arı evi. evi. Evet ve bunun birkaç farklı tipi var. Bunu Türkiye'de yapan varmış. Bunu Türkiye'de yapan varmış, evet. <gülüyor> çok enteresan. Ee, hatta e, yine e, hem eğitimde gelip e, bizimle konuşan hem de konferansta konuşan Mustafa Kösoğlu... E, ...Çin'e Arıcılık Müzesi'nin de aynı zamanda kurulmasında önerek olmuş çok değerli bir e, eğitmen diyeyim. De, <gülüyor> o mesela şu anda aktif bir arı sereni olduğunu söyledi. Aa, e, eski bir arı sereni onarılmış ve... ...eskiden beri, yıllardan beri o arı serenine bakan aileye teslim edilmiş ve onlar şimdi bu geleneği devam ettiriyor. Hmm. Ee, yani dolayısıyla hani Türkiye'de gerçekten de çok vahşice şeyler belki yapılıyordur arılara karşı ama bunlar da var. Hmm. Yani o ilk resim, ilk büyük ticari şey, yani tabii ki bazı şeyler kontrolden çıkıyor. Çünkü bal'a bal çok talep var, çok da üretebiliyoruz dediğin gibi Türkiye'de çok hmm. şanslıyız, iklim şartları da muhteşem. Ama bu demek değil ki sadece bu şekilde gidiyor. Ben hep hani pozitife odaklanmayı seçen bir insanım. O yüzden diyorum ki çok güzel bu iyi şeyleri yapanlar da var. Tekrar hatırlayanlar, hatırlamak isteyenler de var. O yüzden bir denge kurulacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Eğitime gelelim istiyorum. Bir Beş günlük bir eğitim oldu sanırım konferanstan önce. Kimler katıldı eğitime? Eğitime bütün proje ortaklarından sekiz on civarı öğrenci katıldı. Eğitimden. Sanıyorum toplamda herhalde yani her gün 40-45 kişiyle kapattık. Ee, çok hakikaten hem değerli eğitmenler katıldı hem e, öğrenci diyeceğim e, kendimde dahil olmak Hı -hı. üzere yani e, çok güzel bir bilgi alışverişi oldu herkesin arasında. Ee, ...herkes kendi deneyimlerinden bahsetme fırsatı buldu... ...özellikle herkese tek tek söz verdik... ...çok güzel... Ee, ...küçük olsun, büyük olsun... Ee, ...çünkü arıcılık aslında deneyimle büyüyen bir şey... Ee, ...yani ben de bu işi üç senedir yapıyorum ama... ...başıma gelmeyen bir şeyle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum... ...yani teorik olarak ne bileyim kitapta okuduğum şey... ...her zaman pratikte aynı olmuyor... E, ve bence eğitimin en önemli çıktılarından bir tanesi gerçekten de bu 40 insanın, 40-50 insanın e, bir araya gelip bir şey ihtiyaçları olduğunda birbirleriyle böyle bir nikol hani mesafesi uzaklıkta olduğunu görebilmesi oldu. E, şimdiden eğitimin sonunda bile herkes o kadar heyecanlı, hevesli. Bir sonraki buluşma ne zaman hmm. gibi böyle bir şeyle? <gülüyor> Çok güzel. O zaman e, hedeflediği e, faydayı sağlamış gibi. Görünüyor. Sağladı, evet. E, aslında ilk başta belki biraz daha teknik bir eğitim olur gibi düşünmüştüm ben. E, teknik tarafları da oldu. E, teknik bilgiler de aldık, verdik, paylaştık ama e, onun daha da ötesinde hakikaten e, bizzat herkes kendi deneyimini paylaşıp birbirine e, fikir alışverişi yapma şansını elde etti. E, bir de çok güzel gezdik. E, İzmir'deki arıcıları gezdik. Hı hı. E, gerçekten de e, yani çok çok değerli insanlarla tanıştık. Böyle bir avantajı oldu ve bildiğim kadarıyla böyle bu tarz uluslararası bir eğitimi de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdik zaten. Hı hı. Yani yapılan çeşitli projeler var çok da güzel yerel projeler var ama benim bildiğim bu dört ülke ilk defa bir araya geldi böyle bir proje için bu da çok önemli oldu. Evet şimdi küçük bir mola vereceğiz ardından tekrar beraberiz. Oh, man. Konumda NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Açık Radyo'da 94.9'da Yasemin Kireç ile birlikteyiz. Burada Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Arıları Yaşatılım Projesi'ni konuşuyoruz. Evet eğitimden bahsettik. Eğitimin ardında da 9 Aralık'ta Uluslararası Arıcılık Konferansı oldu proje kapsamında. Sanırım Uluslararası olan ilk arıcılık konferansıydı bu Türkiye'de. Evet. Aslında yani Apimondia gibi çok büyük organizasyonlar oluyor ama ekolojik sadece ekolojik aracılık odaklı olan ilk konferanstı evet. Nasıl geçti konferans? Çok güzel çok başarılı geçti gerçekten de bir kere çok fazla kayıt oldu katılım çok yüksekti gerçekten genelde bu tip şeylerde hep çok insan kayıt yaptırır sonra az insan gelir evet. fakat öyle olmadı salon gerçekten de doluydu ve ...çok yani ilginç bir şekilde yani Türkiye'nin çok uzak yerlerinden bile bir günlük konferans için gelenler olmuş. Çok güzel. Ee, i̇şte Mersin'den gelen vardı, Tunceli'den gelen vardı. Böyle çeşitli yerlerden. Ee, tabii Ege bölgesinden katılım biraz daha yüksek oldu. Yani İzmir'de olması dolayısıyla. Ee, bir de tabii Muğla yöresinde çok fazla aracı var. Ee, onları da göz ardı etmemek lazım. <gülüyor> Ee, ...konferans çok tabii çok verimli geçti. Ee, birkaç farklı konu ve birkaç farklı kesime hitap eden konular konuşuldu. Ee, mesela bir şehir arıcılığıyla ilgili böyle ufak bir sunum oldu. Çok güzeldi gerçekten. Ee, i̇şte daha teknik konular konuşuldu. Ee, hem geleneksel arıcılıktan bahsedildi... ...hem de yine bütün ülkelere, ortak olduğumuz ülkelere söz verilerek... ...onlarla yapılan uygulamalar konuşuldu. Mesela Makedonya'dan hiç bahsetmedim demin. Makedonya'da biyodinamik arıcılık hmm. yapan bir katılımcımız biyodinamik arıcılıktan bahsetti. Ay döngülerine göre nasıl yapıldığı, enerjilerden ve bir takım şeylerden arıların nasıl etkilendiği... Ben mesela haberim yoktu, ilk defa öğrendim. Yer altından akan su kaynağı varsa oranın üzerine kovan koyulmazmış, arılar rahatsız olurmuş. Aa öyle mi? Evet, böyle çok ilginç uygulamalar ve aslında çok kilit şeyler. Çünkü yani bence arıcılığın, başarılı arıcılığın sırrı ufak detaylarda gizli. Tabii çok hassas yani. Evet. Korkunç hassas bir konu. Evet ve bence konferans sayesinde işte bu böyle minik bilgiler paylaşılabildi. Ee, kalabalık olması da çok güzel oldu. Daha çok insan birbiriyle iletişim e, kurabildi. Ee, öğrenciler de vardı. E, Ege Üniversitesi'nden, e, ziraat fakültesinden e, ve hani öğrencilerin bölümlerine baktığım zaman yani çok hoşuma gittim. Mesela bahçe bitkileri, peyzaj yani sadece böyle zootekniği hmm. ya da e, arıcılıkla alakalı başka bir şey değil. Yani peyzaj mimarlığı okuyan da e, gelmiş orada arılara yönelik Ne yapabilirim diye bir şeyler öğrenmek istiyor Çok güzel e, Biraz arıcılığın sosyal boyutu konuşuldu e, Mesela İngiltere'de bir hapishanede e, Arıcılık uygulamaları e, yani Arıcılık yapılıyormuş Mahkumlarla birlikte e, bundan terapi. Bahsettik. terapi gibi e, Aslında Bir meslek edindirme iş uğraş gibi e, Ne kadar güzel e, Ve bunun Türkiye'de de yapıldığını öğrendik e, Eğitim katılımcılarımızdan bir tanesi Mesela Foça'da bir cezaevinde e, ...halk eğitimdeki gibi aracılık eğitimleri veriyor. Çok güzel. Ve bu gerçekten e, geçerli bir meslek. Yani İngiltere'de de aynı şekilde yapıldığını gördük. E, daha doğrusu İngiltere'yi önce öğrendik, Türkiye'yi sonra öğrendik. <gülüyor> evet ama çok çok güzel ve çok değerli, çok kıymetli bir şey. Yani şu anda evet. ben de senden öğreniyorum. Çok mutluluk verici bir şey. Evet. E, e, peki şöyle bir e, izlenim oldu bende dışarıdan projeye bakan biri olarak... Sanki Türkiye'deki arıcılar ve o arıları seven ve arılarla ilgilenen bir şey yapmak isteyen insanların e, ya evet birileri bizi fark etti ve bir araya getirdi ve aramızda bir bağ kurmak istiyor hissiyatı oluşmuş gibi geldi bana ve aslında projenin en kıymetli tarafı o insanların bir araya gelmiş olması. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Sen proje yürütücüsü evet. olarak bir bu konuda daha farklı şeyler söyleyebilirsin ama bendeki hissiyat o. Ya Açıkçası benim e, genelde Buğday Derneği'nin projelerinde e, hissettiğim şey hep bu oluyor ve bunu çok başarılı Hı -hı. bir şekilde götürdüğümüzü düşünüyorum. E, yani devamının da gelmesini istiyoruz. E, hakikaten insanlar bir araya geldikleri için çok mutlu oldu. Hemen işte çeşitli gruplar kuruldu. Hı -hı. Çeşitli yörelerde daha birbirine yakın olanlar biraz daha uzak olanlar tabii farklı bir e, iletişim işte seviyesi oluyor diyeyim ama e, neticede. Şu anda yani şimdiden bir sonraki eğitimi ne zaman yaparız diye herkes birbiriyle konuşuyor. Yani bir de özellikle böyle bir buğday derneği eğitim düzenlesin gibi değil biz de ne yapabiliriz evet. bir sonuç çıktı ortaya. İnsanlar birbirlerine güç verebilir hale geldi. Çok güzel. Yani Projenin en önemli çıktılarından bir tanesi de web sayfası. Web Biraz sayfası, ondan evet. bahsedelim istiyorum. Çünkü çok önemli bir web sayfası. Tamam. Şimdi projenin aslında iki tane diğer önemli çıktısı da Türkiye'de arıcılıkla ilgili rapor. Bir evet. güncel raporumuz var bir de geleneksel raporumuz var. Bu iki raporla da paralel olarak ve ondan daha fazlası diyeyim <gülüyor> web sitesinde yer alacak. Hem ticari olarak arıcılık yapanlara hem hobistlere hem de sadece arıları sevenlere ilgilenenlere neler yapabileceğine dair... E, ...bilgiler vermeye çalışıyoruz. E, bununla ilgili bir takım videolar olacak... ...makaleler var. E, videolar hem gezilerimizden... ...hem eğitimlerden... ...hem konferanstan... E, ...çeşitli yerlerden derleniyor. E, makaleler öyle... ...bilimsel olarak yurt dışında yapılan... ...birçok çalışma var. E, Türkiye'de yapılan birçok çalışma var. E, onlar toparlanıyor. E, ve web sitesi... E, ...dört dilde de olacak. Bütün e, bu... ...ortak ülkelerin dilinde... ...ki herkes yani fayda ...sadece Türkiye'ye yönelik bir web sitesi olarak... ...düşünülmesin... ...dolayısıyla... ...Hollanda'dan biri de girdiği zaman... ...ya da İngiltere'den biri de girdiği zaman... ...bu web sitesine... ...aradığı bilgiyi bulabilmesini... ...umuyoruz, o şekilde tasarladık web sitesini... ...mesela arıcılıkla ilgili... ...hiçbir şey bilmeyen biri... ...genelde çok aldığım bir sorudur bu... ...ne okuyayım, ne yapayım, nereye gireyim... Ee, tabii ki kitap bulmak mümkün fakat kitabı alternatif olarak artık her şeyin sanal olduğu bu dünyada ee, bu web sitesi de başlangıç için de ileri düzeyde örcülük yapanlar için de güzel bir kaynak olacak. Çok ciddi bir rehber aslında. Evet, evet. Peki web sayfasının adresini verebilir miyiz? arılarıyasatalım.com Evet, arılarıyasatalım.com Adresine girip hem projenin bütün detaylarını, ile ilgili bilgileri hem de arıcılıkla ilgili birçok bilgiyi elde edebilirler. Evet, ama henüz aktif değil. Hızla çalışıyoruz. <gülüyor> Yakın bir zaman. Yani bu gün girip geçelim. bir şey göremeyenler evet. yokmuş bu demesinler, vazgeçmesinler. <gülüyor> ee, son olarak Yasemin, şimdi proje artık yavaş yavaş sonlanıyor, ama tabii bu projenin bize arıcılara ve birçok kişiye çok ciddi katkısı oldu bir kere en başında çok ciddi bir veri tabanı oluştu. Evet. Bundan sonrasında hani bu bilgileri kullanmak adı altında bazı niyetler var mı şunu da yaparız bu projeden çıkan sonuçlarla diye. E, tabii düşündüğümüz şeyler var. E, birincisi ve en basit de aslında e, web sitesini her zaman güncel tutmaya çalışmak. E, yani tabii ki bu haftada bir güncellenecek bir web sitesi değil ama e, bilimsel verileri, yapılan e, çalışmaları, araştırmaları, e, benzer şeyleri e, buradan düzenli olarak yayınlayabilmek istiyoruz. E, bunun dışında fiziksel olarak e, eğitimlere devam edebilmek gibi bir hedefimiz var fakat tabii henüz yeni bir şey tasarlamaya başlamadık önce bu projenin kapanışını yapıp ondan sonra harekete geçebileceğiz aktif olarak ama şu an için hem çok talep var çok ilgi var çok iyi niyet var her yerden sürekli olarak hem istek geliyor hem soru geliyor bunlara mümkün olduğunca tabii cevap vermek istiyoruz onun için bir eğitim serisi Hazırlamayı arzu ediyoruz diyebilirim şu anda. Çok güzel bir niyet. Evet devamı olarak yani bu projenin. Ee, onun için yani umuyorum e, Türkiye genelinde bir hareket başlatabilmişizdir. Yani ben <gülüyor> Böyle başlattığınıza, <devam> eder. <gülüyor> başlattığınıza inanıyorum. Çünkü dışarıdan göründüğünden çok daha önemli bir proje. Çok teşekkür ederim Yasemin programıma konuk olduğun için. Rica ediyorum ben teşekkür ederim. Evet, e, Bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Arıları Yaşatalım projesini Yasemin Kireç ile konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler selamlar. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.